Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü din nasihattır, samimiyettir buyurdu. Kime ya Resulallah diye sorduk. O da Allah'a, kitabına, peygamberine. Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. İslam güzel ahlaktır. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsanların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 bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Allah sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. İman yetmiş küsur derecedir. En üstünü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür.